618, numaralı konu, Hz. Ali'nin Allah katında Arap ile Acem'in bir farkı olmadığını söylemesi, evet, birisi Arap, diğeri de onun azatlılarından olan iki kadın yardım istemek üzere Hz. Ali'ye geldiler, Hz. Ali onların her birine birer ölçek yiyecekle kırkar dirhem para verilmesini emretti, bunun üzerine Arap olan kadın, ey müminlerin emiri, bana şu Acem kadına verdiğin kadar mı veriyorsun, halbuki ben Arap asıllıyım, o ise bir Acem'dir, Arap olmayan birisidir, dedi, Hz.